Allah, Vahdetül Vücuda düştüğünden dolayı şu anda bazı alimler ve ilim talebeleri Seyyid Kutub'u tekfir ediyorlar. Büyük alimler ne diyorlar? Büyük alimler diyorlar ki her ne kadar Seyyid Kutub Rahim Allah, Vahdetül Vücud fikrine kapıldıysa da biz ona kafir diyemeyiz. Niçin? Çünkü onun üzerinde hüccet oluşup oluşmadığını bilmiyoruz. Ve hakikaten de araştırıldıktan sonra bakıyorlar ki onun döneminde olan alimler onunla karşı karşıya gelip de bu meselelerde hüccet oluşturulmamış. O zaman bu zamanın alimleri diyorlar ki Seyyid Kutup Rahimahullah birçok meselede isabet ettiği gibi birçok meselede hata etti ama biz ona kafir diyemeyiz. Bu kişi Müslümandır. Tamam mı? Ona rahmet edilir ve Allah rızası için onun döneminde karşı koyduğu sisteme mücadele vererek ve dini uğrunda öldürüldü. Allah katında şehit olabilir, şehit olmayabilir. Allahu Alem. O zaman Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancı bir kişi küfre düştüğü zaman tamam mı? Muayyen bir kişi ise bize düşen görev ona ona kafir dememek hücceti oluşturduktan sonra. Ve bu konuyla ilgili size bazı şeyler aktarayım acizana. Vesselam, mesela diyor ki La'an Allah'a namisat vel mutanammisat Allah şarabı hamir diyor. Tamam mı? Alkollu içki içen Allah lanet etsin diyor aleyhissalatü vesselam. Ve onun döneminde alkollu içki içen şahıslar vardı. Ve onun vefatından sonra Umar bin Hattab'ın döneminde alkollu içki içen sahabiler vardı. İçkiye muktele olan şahıslar vardı. Ve Ebn biliyorsunuz alkolik birisiydi. Ve eee Saad bin Vakkas, radıyallahu radyallahtan liderliğinde o zamanki şimdiki yani İran'ın devletine karşı gittikleri zaman onu hapse koymuştu bu şeyden dolayı niçin tevilden dolayı ne yapmadılar onu tekfir etmediler niçin çünkü muayyen bir kişidir amaniz dedik lan Allah şarabı ey alkolü içki içen Allah onu lanet etsin öbür taraftan kaşlarını çeken ve çektiren kadını da Allah lanet etsin ve bu gibi birçok hadis var. Tamam mı? Ama muayyen karşımızda muayyen bir kadın varsa biz o kadın kaşlarını çektiğinden dolayı biz Allah seni lanet etsin demeyiz. Niçin? Çünkü muayyen bir kişinin lanet edilmesi tekfir edilmesi bizim dinimizce özellikle akidemizce ehl-i sünnet ve cemaatın akidesince caiz değildir. Niçin? Çünkü bu cahil olabilir. Tebili olabilir ki hocamızın söylediği gibi mesela hadisi der ki ya bu hadis ben bu, bu hadis zayıftır. O oh, kim niçin zayıf diyor? İşte filan alim zayıftır demiş. O da ona taklit ederek diyor ki zayıftır. Ama diğer alim demiş ki bu hadis sahiptir. Ha o zaman burada şüpheler var. Ve muayyen bir kişi en doğrusu muayyen bir kişinin direkt tekfir edilmemesi o zaman davetçilerin, alimlerin alimlere düşen görev o kişiye, küfre düşen kişiye şefkatli, merhametli davranarak hücceti oluşturup, onu küfründen, şirkinden, irtidadından kurtarmaları gerekiyor. Ama hüccet oluştuktan sonra isral ediyorsa, o zaman kadına yapar, o kişinin küfrünü veyahut da irtidadını ilan eder. Böylece o kişinin toplumda tehlikeli olduğu beyan edilir ve toplumda yeri kalmaz. Geçmişte mesela Abın Vaır ve Yahutta Cam' Saan gibi o fasit insanların toplumda yerleri olmadığı gibi bu toplumda da olsa yine o şahıs toplumda yeri olmayabilir bu